Merhaba. Greenpeace Uluslararası Genel Direktörü Kuminaydo, ''Son Ağaç mı? Bardağı Taşıran Son Damla mı?'' başlıklı yazısında Taksim'de başlayan Gezi parkı protestolarını konu ederek, ''Artık bu barışçıl gösteri yapma hakkı uğruna insanların ve doğanın ticaret ve kar hırsından önce gelmesi adına verilen bir mücadele, ifade özgürlüğü ve barışçıl gösteri hakkı, sürdürülebilir demokrasinin en kutsal ve gerekli unsurlarındandır.'' Türkiye hükümeti bu unsurlara saygı göstermeli ve göstericilerin maruz kaldıkları şiddeti hemen durdurmalıdır derken bir yandan da ilk eylem günlerindeki medya sansürünün endişe uyandırıcı olduğunu da vurguladı. Naydo, tüm çalışmalarımızı, çalışanlarımızı, gönüllü ve destekçilerimizi içinde bulundukları riskli ortamda sonuna kadar desteklerken hep güven içinde olmalarını umut ediyoruz. Bu zor günlerde barış, şiddetsizlik, tanıklık etme ve harekete geçme gibi temel değerlerimize sıkı sıkıya sarılıyoruz. Tüm kalbimizde Türkiye'deki insanların yanındayız dedi. Taksim Gezi Parkı'nda ağaçların kesilmemesine yönelik barışçı direnişle başlayıp, polis müdahalesi nedeniyle tüm Türkiye'ye yayılan destek gösterileriyle ilgili açıklama yapan Buğday Derneği, eylemlerin yayılmasını baskı ve yasaklara karşı insanların birikmiş tepkilerinin açığa vurmalarına bağladı. Kırsaldaki üretimlerin, üretim biçimlerinin ve dolayısıyla geleneksel köy yaşamının yok edilmesi, kentlerin bu denli kontrolsüzce büyümesi, Temel ihtiyaçlarımızı değil, gereksiz tüketime özendiren AVM'lerin de bir sembolü olduğunu, tüketim kültürünün bir sonucu olarak bunların ortaya çıktığını söylüyor. Yüzbinlerce insanın desteklediği eylemlerde bizim AVM'lere ve yeni inşaatlara değil, kırsalı destekleyen üretim ve kullanım modellerine doğrudan iletişimi mümkün kılan ortamlara ihtiyacımız olduğunu bir kere daha idrak ediyoruz. Bugün Gezi Parkı'nda gördüğümüz dayanışmada bu yaşam biçiminin minyatür bir örneğini sergiliyor, diyor. Buday Derneği açıklamalarında Gezi Parkı'da yaşanışmasının hepimiz için bir umut kaynağı olduğunu da vurguladı. Tema Vakfı'ndan yapılan açıklamada Gezi Parkı bizim için bir ağaç nöbeti olarak başladı. Şimdi de Türkiye'deki tüm ekoloji mücadelelerine selam durarak devam ediyor. Toprağı, ormanı, havayı zehirleyen, tahrip eden, kimyasal madencilik uygulamalarına, 2B ile orman arazilerinin satılmasına, yeni petrol yasası ile orman arazilerinde petrol aranmasına, 3. Köprü, 3. Havaalanı ve Atatürk Orman Çiftliği gibi doğaya ve ormanlara büyük zararlar verecek projelere, topraklarımız, derelerimiz, ormanlarımız, tarım alanlarımız ve ekosistemlerimize geri dönülmez zararlar verecek nükleer, HES ve Termik Santral projelerine karşı Anadolu'nun her yerinde mücadele eden herkesin sesi Gezi Parkı'nda sembolleşti. Tema Vakfı olarak yıllardır ifade ettiğimiz toplumsal barış topraktan gelecek sözünün hala doğru ve geçerli olduğunu biliyoruz. Toplumsal barışın topraktan gelmesi için doğanın parçası olduğumuzu unutmadan barışçıl, umutlu, dengeli ama inançlı mücadelemizi sürdüreceğimizin altını çiziyoruz denildi. Londra merkezli kar amacı gütmeyen Çevresel Yatırım Organizasyonu adlı kuruluşun çalışması dünyadaki en büyük 800 şirketin yalnızca %37'sinin iş süreçlerinde ortaya çıkan salımları kamuoyuyla paylaştığını ve yalnızca %21'inin bu bilgileri dış denetime tabi tuttuğunu ortaya koyuyor. Kurum tarafından yapılan çalışmaya göre dünyada yalnızca tek bir şirket Alman kimyasal ürünler üreticisi Basf. Değer zincirinde yer alan fakat sahibi olmadığı veya doğrudan kontrol edemediği kaynakların yol açtığı sera gazı salımlarını da ölçerek karbon ayak izini tam olarak ortaya koyuyor. 800 şirketten yalnızca 164'ü bu verileri tam kamuoya açık ve denetlenmiş şekilde paylaşıyor. Bu şirketler arasında Siemens, Vodafone, Google, Danone, Sony, Dell gibi şirketler bulunuyor. Türkiye'den listede yer alan iki bankanın yanı sıra Gerze'de termik santral kurmak için Gerzelilere karşı mücadele eden Anadolu grubunun lokomotif markası Anadolu Efes ise 422. sırada yer aldı. Ancak Türk şirketleri sera gazı salımını kamuya açıklamasına karşın açıkladığı bilgileri eksik veya dış denetimden geçirmemiş olan şirketler grubunda gösteriliyor. Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık beldesinde yapılması planlanan termik santraller protesto edildi. Mersin nükleer karşıtı platform üyeleri, belediye başkanı ve iki CHP milletvekilinin katıldığı basın açıklaması sonrasında kalabalık termik santral üretiminde kullanılacak ve yurt dışından çimentolarının getirileceği Yeşilovacık Limanı'na yürümek istedi. Ancak belediye başkanı Küpük, liman yolu üzerine ikamet eden belediye meclis üyelerinden birisinin annesinin vefatı nedeniyle yürüyüşün yapılmaması gerektiğini ve durumun şık olmayacağını söylemesi üzerine kalabalık limana yürümekten vazgeçti ve oturma eylemi yaptı. Yarın akşam 19'da Taksim, tramvay durağında Artvin Çevre Platformu tarafından Artvin'de madene Gezi Parkı'nda AVM'ye hayır açıklaması yapacak. Çevirciler buradan Gezi Parkı'ndaki direnişe katılacaklar sonrasında. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.